Öncü Şahsiyetler Seslendiren Timur Çayır İbni Havkal Müslümanlar kendi coğrafyaları dışında bulunan topraklardan elde edecekleri bilginin peşine düşmüşlerdi. Dolayısıyla seyyahlar bilginin, kültürün aktarılması için çok mühim bir görev üstleniyordu. İbni Havkal bu görevi layıkıyla yerine getirmiş, İslam medeniyetindeki ilk seyyahlardan biridir. O, dünya medeniyetine önemli bir kaynak bırakmıştı. Tam adı Ebu'l Kasım Muhammed bin Ali en-Nasibi el-Bağdadi olan ünlü coğrafyacı ve seyyah İbni Havkal adıyla tanınmıştı. Musul'da doğduğu, çocukluk ve gençliğinin Nusaybin, Musul ve Bağdat'ta geçirdiği bilinmektedir. Eğitimini de bu şehirlerde tamamlamıştı. Gençlik yıllarında Bağdat'ta ticaretle uğraşan İbni Havkal, çeşitli ülkeleri, coğrafyaları anlatan eserler okumuş, Bağdat'a gelen tüccar ve kervancıların aktardıklarını dinlemişti. Fakat okuduğu ve duyduğu bilgiler arasında ciddi farklılıklar olduğunu görünce, Gerçek ve doğru bilgiler edinmek amacıyla kervanlarla birlikte 34 sene sürecek uzun bir yolculuğa çıkmıştır. İbni Havkal, İslam ülkeleri başta olmak üzere doğudan batıya uzanan uzun seyahatler yapmıştır. 943'te Bağdat'tan çıkarak önce Arap Yarımadası'nın çeşitli bölgelerini dolaşmış, 947'den 951 yılına kadar Kuzey Afrika ve İspanya ile Büyük Sahra'nın güney kısımlarında bulunmuş, 955 yılında Mısır, Doğu Anadolu ve Azerbaycan'a gitmiş, 961-969 yılları arasında İran, Horasan ve Batı Türkistan'a ulaşmış ve son olarak 973 yılında da Sicilya'ya ulaşmıştır. 951 yılında Sint ya da Bağdat'ta İbrahim bin Muhammed el-İstahri ile tanışmıştır. Onun isteği üzerine, 21 haritadan oluşan İslam coğrafyası atlası üzerinde düzeltmeler yapmıştı. El-İstahri, daha sonra bu düzeltmeleri de dikkate alarak, ünlü eseri El-Mesalik ve memalik yani Yollar ve Ülkeler eserini yeniden yazmıştır. İbn-i Havkal'ın El-İstahri'nin haritalarını ve eserlerini görmesi, yazmayı planladığı kitap üzerinde oldukça etkili olmuştu. Aynı zamanda İbni Hurdazbi, Ceyhani ve Kudame bin Cafer'in kitaplarından da faydalanmıştı. Havkal, 966 yılında Suretül Arz, yani Yeryüzünün Şekli isimli Ünlü yegane Eserini yazdı. 977 yılında eklemelerle ikinci nüshasını kaleme aldı. Ünlü seyyahın bizzat tuttuğu seyahat notlarından oluşan eseri esasen bir İslam dünyası coğrafya kitabıydı ve iki ana bölümden oluşuyordu. Birinci bölümde bir dünya haritasıyla İslam dünyasının batı bölgeleri yani Arap Yarımadası, Basra Körfezi ve çevresi Kuzey Afrika, Endülüs, Sicilya, Mısır, Suriye, Akdeniz, El Cezire ve Irak anlatılıyordu. Ayrıca her bölgeye dair harita ve coğrafi bilgiler yer alıyordu. İkinci bölümde ise doğuda bulunan İslam ülkeleri, yani İran, Azerbaycan, Sint, Horasan, Sicistan, Hazar denizi ve çevresiyle Batı Türkistan konu ediliyordu. Ayrıca gayrimüslim komşu ülkeler hakkında da önemli bilgiler veriliyordu. Türkler, Ruslar, Güney İtalya şehirleri, Nübiye ve Sudan hakkında anlatılanlar bu husustaki en güzel örneklerdi. İslam coğrafyacıları arasında çeşitli bölgelerde üretilen, ticareti yapılan malları anlatan ve en güvenilir bilgileri veren İbni Havkal olmuştu. Bölgelerin daha önceki siyasi durumunu ve geçirdiği değişiklikleri de anlatıyordu. İbni Havkal, dolaştığı bölgeler ve komşuları hakkında topladığı siyasi, idari ve iktisadi coğrafya bilgilerini önceki eserlerle karşılaştırarak, gerçek ve müstakil bir çalışma ortaya koymuştur. Sadece bir seyyah değil, çok iyi bir gözlemci, coğrafyacı ve tarihçi olan İbni Havkal, 981 yılında Bağdat'ta vefat etmiştir. Öncü Şahsiyetler Seslendiren Timur Çayır